vurarak i̇nâ ve inâ ileyhirâşun biz Allah içiniz ve ona dönücüleriz ey yavrum bu paraların senin derini kapsayacağını zannetmiyorum dedi